Harika yücel Engin Deniz anlatıyor. Serbest çağrışım. Psikanalizin temel kuralı serbest çağrışım. Psikanaliz kuramının temellerinin oluşması Freud'un serbest çağrışım yöntemine yönelmesiyle birlikte ilerlemiştir diyebiliriz. Freud Breuer ile birlikte histeri hastalarıyla çalışırken tedavi yolu olarak kullandığı hipnoz ve telkindi. Bu yolla Hastaların bastırdıkları acı verici anıların çoğunlukla cinsel içerikli travmatik anılar olduğu düşünülüyordu. Bu anıların gün yüzüne çıkması ve bunun beraberinde getireceği katarsis ile bu bastırılmış anıların neden olduğu belirtilerin ortadan kalkması amaçlanıyordu. Yani anı hatırlanıp dile dökülecek ve bu anıyla bağlantılı başlangıçtaki duygulanım canlanarak seansta yeniden yaşanacaktı. Ancak Freud kısa bir süre içinde bu amacın gerçekleşmesi için hastalarının kendiliğinden kendi akışında konuşmalarının başlı başına yeterli olduğunu fark etmeye başlar. Ki hastaları da bu isteklerini dile getirir, onların da istediği budur. Araya giren bir şey olmadan aklındakileri anlatmak. Böylece serbest çağrışım gitgide tedavi sürecinin temel yöntemi haline gelir ve bu yeni yöntem, ruhsallığın ve bilinçlişi süreçlerin nasıl işlediğini, dürtülerin, bilinçlişi arzu ve düşlemlerin nasıl temsil edildiğini ve ifade bulduğunu anlamanın yolunu açar. Freud'un 1900 yılında yayınladığı Düşlerin Yorumu ve bir yıl sonra ardından gelen Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, serbest çağrışım yöntemi aracılığıyla keşfettiği ve kuramlaştırdığı ruhsal süreçleri ortaya koyduğu eserlerdir. Psikanalizin kurucu eserleri. Freud sadece hastalarına değil, oto analizini sürdürürken kendi düşlerine ve gündelik ruhsal görüngülerine de serbest çağrışım uygular. Dil sürçmelerine, sakara eylemlerine, unutmalarına, perde anılarına. Nedir serbest çağrışım? Kişinin rahat ve gevşek bir durumdayken analiz sürecinde divanda uzanıp aklına gelenleri olduğu gibi herhangi bir süzgeçten, elemeden, geçirmeden, önemli, önemsiz, saçma olup olmadıklarına bakmadan anlatması. Bu yolda ruhsal bağlantılar, anlamlar, örüntüler kendilerini ifade edecek bir alan bulurlar. Bu sırada psikanalist de dalgalanan dikkatle analiz anını dinler, seans içinde gelen tüm ruhsal malzemelere açık bir şekilde ve eşit bir dikkatle herhangi bir beklenti içinde olmadan kendini dinlemeye bırakır. Nasıl ki analizan kendini çağrışımlarına bırakıyorsa öyle. Dil, ruhsal süreçlerin temsil bulduğu yaşayan bir organizma gibidir ve tamamen kişiseldir. Düşler nasıl ki uyku sırasında taşı ruhsal süreçlerin kendilerine temsil ve ifade bulundukları bir mecra ise, dil de ruhsal süreçlerimizin çeşitli biçimlerde kaydoldukları, yaşamlarını sürdürdükleri ve temsil buldukları mecradır diyebiliriz belki. Arzular, düşlemler, kaygılar dilin içinde varlıklarını sürdürürler. Bazen yokluklarıyla oradadırlar, kayıplarıyla. O nedenle dilin, sözün, terbe sakışı, ruhsallığın bilgisine erişmenin, ruhsal süreçleri anlamanın temel yoludur. Çağrışımlar içerisinde boşlukları, eksikleri, çarpıtmaları, Dirençleri barındırır elbette ve aktarımı, bize aktarılanları. Tüm bunların hepsini birlikte dinler ve o ruhsallığı anlamak üzere hepsine birden kulak veririz. Freud'un meşhur cümlesini burada analım. Düşlerin yorumlanması bilinç yaşının bilgisine ulaştıran kral yoludur. Serbest çağrışım için de benzer bir şey söyleyebiliriz sanırım. Freud bastırılmış çocuksu arzuların doyuma ulaşmak üzere Düşlerde kendine yollar bulduğunu, bir miktar gevşemiş olmakla beraber iş başında olmaya devam eden sansür nedeniyle bu arzuların kılık değiştirerek bu doyum için uzlaşmacı yollar bulduğunu ortaya koyar. Bu çocuksu bilinçli arzular bazen çok önemsiz ve saçma görünen detayların arasında saklanır, yeri değiştirilir ve kolay tanımayacak yollar üretirler. Ama hala oradadırlar. Buna düş işlemi der Freud. Gizil içerik görünür içeriğe dönüşmüş ve düşte sahnelenmiştir. Serbest çağrışım ile bu işlemin tersi istikametini kat eder ve analiz çalışması başlatmış oluruz. Analiz çalışmasının amacı düş çalışmasının ördüğünü çözmektir der Freud. Freud'un Günlük yaşamın psikopatolojisinde incelediği sürçmeler, sürçmeleri, sakar eylemler, unutmalar, bilinç ışı süreçlerin nasıl her daim iş başında olduğunu çokça örnekle ortaya serer. Bilinç ışı kronolojik zamanın dışında farklı bir işleyiş içinde olduğu için dilin içinde ve onun çağrışımları ile bütün zamanlar aynı anda temsil bulur, ifade bulur. Bu nedenle de bazı Freud sonrası psikanitik yaklaşımlar, Örneğin bir yolun düşüncesinin izinden giden Antonio Ferro seyasta dile gelenleri bir düş gibi bir düş sahnesinde olan bitenler dile gelenler gibi dinlemekten söz eder. Psikanalistler olarak bizler dinleriz. Konuşma ve dinleme edimlerinin birlikteliğiyle yürüyen ruhsal çalışma sınırları iyi tanımlanmış bir çerçevenin içinde mümkün olur ancak. Serbest çağrışımın ve ruhsal çalışmanın teminatıdır çerçeve. Seanslar analizanın anlattıklarıyla ya da sessizliğiyle açılır. O seansa ne getirmek istiyorsa onunla başlar ve biz de serbest algılanan dikkatle dinlemeye yöneliriz. Analizanın getireceği tüm malzemeye açık ve eşit mesafede kalarak dinlemek. Her ruhsallığın biricik ve her daim şaşırtıcı güzergahını ve yolunu. Bu yolda bir yandan da kendi içimize kulak veririz bizde uyananlara. Bu analiz anımızı anlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve tabii ki hep sürmekte olan kendi ruhsal uğraşımızın da.